11. İkinci cilt 32. Mektup. Bu mektup Mirza Kılıcullah'a yazılmıştır. Kalbini toparlayamadığını bildiren mektubuna cevap vermekte, korkulu zamanda okunacak şeyleri bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamd ve onun sevgili peygamberine salat eder, size de dualar ederim. Aza yani baş sağlığı için yazmış olduğunuz kıymetli mektup geldi. İnnalilla ve inna ile hiacığun. Yani hepimiz Allah'ın emrinde ve dileği altındayız ve hepimiz onun huzuruna çıkacağız. Bizler onun yardımı ile onun kazasına razı olduk. Siz de razı olunuz. Dua ve Fatiha okuyarak yardım ediniz. Sizin o sıkıntıdan kurtulmanız haberi bizleri çok sevindirdi. İki acıdan birisi üzerimizden sıyrılmış oldu. Bunun için Allahü Teala'ya hamd ve şükür olsun. Kalbinizi dünya düşüncelerinden kurtaramadığınızı yazıyorsunuz. Evet. Zahir işlerin bozuk ve dağınık olması kalbin de dağılmasına yol açar. Kalbinizde üzüntü ve kuruntu olunca gidermek için tövbe ve istiğfar okuyunuz. Korkulu zamanlarda kelime-i yani la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim okuyunuz. Cin çarpmasına karşı bunu okumak 174. mektupta yazılıdır. Muhammed Masum rahmetullahi aleyh ikinci cilt 33. mektubunda diyor ki dertlerden kurtulmak ve murada kavuşmak için 500 kere la havle ve la kuvvete illa billah ile evvelinde ve ahirinde yüzer defa salavat-ı şerife okuyup dua etmelidir. Muavizetein yani iki kul-eûzu'yu çok okumakta faidedir. Biz iyi ve rahatız. Allahü Teala'ya her zaman hamd ve şükür olsun. Elhamdülillahi daimen ve ala kulli hal ve erunzu billahi min hali ehlinnar. Zayıf olduğum için çok yazamadım. Allahü Teala bizi ve sizi Muhammed Mustafa'nın dininden ayırmasın. Ala sahibi hessalatu ve selam ve selam. Tefsir-i Maseri'de Enbiya Suresi'nin 87. ayetinin tefsirinde hadisi i şerifte buyruldu ki: Birinize dert ve bela gelince Yunus peygamberin duasını okusun. Allahü Teala onu muhakkak kurtarır. Dua şudur: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine'z zalimin. Tergi bu salat 54. faslındaki hadisi şerifte sabah kalkınca üç kere, Bismillah la yedurru ma asmihi şeyün fil erdi ve la fīs semāi ve huwesemī ul alim okuyana akşama kadar hiç dert bela gelmez buyuruldu.